Merhaba Açık Radyo dinleyenleri. iki haftada bir Açık Dergi içinde yayınlanan Çıplak Ayaklarla Dans programındayız. Ben Duygu. Ben Miran. Ee, bu hafta bir konuğumuz var ve konumuzda sonunda buluşabildik. Ee, Damla Durman bizimle. Öncelikle hoş geldin Damla. Merhabalar, hoş buldum. Çok teşekkürler davetiniz için. Evet, şu anda İstanbul'da Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali gerçekleşiyor. Bu festival 10 Haziran'da başladı. 19 Haziran'a kadar devam edecek. Ee, çok yoğun bir programa olan, çok heyecan verici bir festival gerçekleşiyor. Ee, genç bir sanatçı inisiyatifinin oluşturduğu, e, yola çıkarak gerçekleştirdiği, hatta ilk festivali 2021'de çevrimiçi içi olarak başlattı. Bu yıl ise artık e, gösterilerle, seyirciyle yüz yüze gelmeye başlamış bir festival. Festivalin son üç günündeyiz ama damlayla ancak denk gelebildik. O yüzden bir Damla nasıl bir araya geldiniz, siz nasıl bir inisiyatifsiniz, bir oradan başlayalım mı? Üç programımız çok uzun değil ve konuşacak epeyce bir konumuz var. Tabii ki de. Öncelikle biz farklı, aslında disiplinlerden gelen genç bir inisiyatifiz. Aramızda akademisyenler de var, ben performans sanatları bölümü mezunuyum, dansçılar da var bu iş, işin daha yönetim kısmında deneyimi olan arkadaşlarımız da var. Ee, geçen sene biz hasta pandemi e, koşullarında çok ayrı kaldık. E, aslında bir, e, birbirimize ve hareket etmeye, üretmeye dair duyduğumuz özlem ile e, neler yapabiliriz diye düşünürken e, bir anda e, kısa bir sürede bir çevrim içi e, festivale doğru evrilen bir e, sürecimiz oldu. E, çevrim içi festivalde Yaklaşık 10 farklı ülkeden 35 farklı dansçı akademisyen ve koreograf programa dahil olmuş oldu. Mekana özgü performanslar gerçekleşti. İzleyenler evlerinden bir anda bir ormanda bir performans izlerken bir başka gün Sultanahmet'e aslında ziyaret ediyor olduk. Orada bir performans gerçekleşti. Sanatçı konuşmaları oldu. Onun yanı sıra atölyeler devam ediyor etmiş e, bulundu e, sonrasında buradan aldığımız e, güzel e, geri dönüklerle beraber e, daha bundan daha e, farklı ve daha e, bu buluşmaları daha canlı yapabileceğimiz e, nasıl bir ortam olabilir sorusuyla beraber ne e, geçtiğimiz e, sonbahar aylarında e, ekip olarak bir araya gelmeye başladık e, bu ekip tabii gitgide aslında kendi içinde büyüyen bir e, organizma halinde gelişti diyebilirim. E, çünkü tamamıyla aslında biz e, hala daha gönüllü bir şekilde e, gerçekleştiriyoruz bu festivali. E, hani evet ben direktör olarak geçiyorum ama hani bizim e, tamamıyla aslında yatay bir e, çalışma şeklimiz var. Ya yani ben mesela bu sabah işte e, sandviçleri çantama doldurup. Gelip kulislere yerleştirip yanın yandan arkada tekniğe destek olup sanatçı iletişimlerini varana kadar aslında tüm ekip gece gündüz her yerde enerjisini aslında eforunu ortaya koyuyor. Güzel bir iş ve buluşma alanı çıkartabilmek için. Bu sene yaptığımız çalışmalar sonucunda da aslında bir anda böyle uzun 10 günlük dolu dolu bir program oluşmuş oldu. Bu programa bir açık çağrı aslında öncelikle açık çağrı ile başladık. Bir yandan da davetli dansçılar da katılıyor oldular. Açık çağrımıza 180 farklı dansçı başvurmuş oldu. Bambaşka diğerlerden. Ve bu açık çağrılar ve davetli dansçıların işlerinin izlenmesi sonucunda oluşan programda bu sene atölyeler var performanslarımız mevcut. Bir de dans filmleri eklendi. E, dans filmlerinin kürasyonunda e, Dans Kamera İstanbul'un e, kurucularından Onur Topal Sümer gerçekleştiriyor. Buna ek olarak önemsediğimiz de bir bölümümüz var aslında. E, farklı diyarlardan gelen e, koreograflar ve akademisyenler şu anda e, lokal e, dansçılar ve dans hevesleriyle birlikte çalışıyorlar. E, 4-5 günlük süreçler sonucunda çalışıyorlar. E, bir iş ortaya çıkartıyorlar. Hatta e, sizin stüdyonuzda da e, Gabi Agis e, çalışmasını gerçekleştirdi. Hoist adlı performansını dün herkese evet, evet. sergilemiş oldu. Evet harika. Bu arada bir e, ufak şey gireceğim. E, araya girmiş olacağım. E, festivalin bu yılki teması boş alan ve boşluk. Peter Brook'un kavramsallaştırdığı The Empty Space. Boş alan kavramından ilhamını alıyor diye yazıyor. Basın bülteninde festival dansın şehrin boşluklarından yeniden kurgulanması ve insanların hareket aracılığıyla bu boşluklarda yeni bağlar inşa etmesine odaklanıyor diyor. Şimdi doğaçlama bizim çıplak ayaklar olarak özellikle Miran'la benim de diyebilirim çok hani keyif aldığımız, çalışmaktan çok hoşlandığımız bir alan ve İstanbul'da doğaçlamayı düşünmek de kurgulaması bayağı Heyecan verici olsa gerek yani insanlar nerelerde karşılaştılar yani hala festival üç gün devam edecek ama böyle e, dinleyenler için bir hayal edebilmelerini sallayacak birkaç ortam mekan alan söyler misin bize? Tabii ki de biz hani e, kurgularken e, hem şehrin önemli kültür sanat e, kurumlarında hem de kamusal alanlarında aslında bu e, sürprizli rast, rast gelmeye çok önemsedik. Ee, Öncelikle ilk günümüzde Cemal Reşitri'nin e, Poiré alanında aslında başladı. E, sonra ana sahnesinde devam etti. E, şehir atları da bir vapur, vapur seferinde e, yaklaşık dört sefer boyunca e, doğaçlama dans performansları gerçekleşti. E, Arter, Arter, Arter Müzesi'nin bahçesinde ve e, auditorium'da yine devam ediyor. E, Akbank Sanat, Hopal Kazar e, ve Pure Spaces'de Aynı zamanda atölyeler devam ediyor ee, ve önümüzdeki üç günü de müze gazhanenin aslında e, siz de ziyaret ettiyseniz biliyorsunuzdur çok e, aslında mekanın kendi bir e, orada hafızası ve ruhu çok kuvvetli. O yüzden oradaki mekanın boşluklarında e, gezici performansların da yer alacağı aynı zamanda ortadaki bir e, podyum alanında da aslında performansların sergileneceği bir e, rota belirledik. Şehir İkiyakası'ndaki alanları kullanmayı burada gözetmeye çalıştık mümkün olduğunca. Peki ben de şey sormak istiyorum. Aslında programımıza bakınca program gerçekten dolu dolu bir program. Yani bir doğaçlama festivalinin de ötesinde aslında çağdaş dans festivali gibi. içinde performansı, dans filmlerini, atölyeleri... Anlık doğaçlamaları ve kurgusal doğaçlama gibi böyle bir sürü yapıyı içinde barındırıyor. Belki de aslında buna şey bir öngörünüz e, var mıdır? İlk geçen sene bir doğaçlama festival olarak başladı ama konuşuyorsunuzdur bunu kendinizde. Bu başka bir şeyde de dönüşüyor gibi. E, bu konuda sen ne düşünüyorsun merak ediyorum. Çok güzel bir soru teşekkürler. Öncelikle hem programı oluştururken hem de şu an programın içinde yaşarken e, görüyoruz ki aslında... E, odağını doğaçlamaya e, alan e, ve temamıza yönlendiren e, bir kurgumuz var ama aynı zamanda e, program içinde e, farklı e, çabaş dans eserleri de aslında eklendi ve aslında e, dediğim gibi daha e, kapsayıcı bir programa doğru evrilmiş. Şimdi biz bu sene e, bu buluşma alanını e, farklı ülkelerden gelen dansçıların e, burada halazı aktif üreten üretmek isteyen ve bu alanda e, ki dans heveslerinin bir e, buluşması olmuş oldu aslında belki de seneler hmm. sonra ve e, aynı zamanda biz bu sene yapımızı oluşturuyoruz, dilimizi geliştiriyoruz, dilimizi arıyoruz, bizim ihtiyaçlarımız nedir, e, Türkiye'deki e, dans izleyicisi nasıl e, yaptığımız şeyler e, aslında e, nasıl diyalog kuruyor hem izleyiciyle hem de Burada e, aktif çalışan profesyonellerle, genç dansçılarla aynı zamanda. O yüzden aslında tam da dediğim gibi e, daha e, kapsayıcı bir e, çağdaş dans festivaline doğru da gidiyor. evriliyor öyle gözüküyor, görünüyor. E, ben geçtiğimiz aylarda e, Aero Waves'in e, buluşmasına katıldım. E, Yunanistan'da gerçekleşti. E, festivali temsilen e, Türkiye'den... E, başka bir e, katılımcı yoktu ve hani birazcık oradaki e, orada neler oluyor? Aha, bizim ötenizde neler gelişiyor? Çağdaş Dans'ın şu anda e, ki e, bulduğu yer e, nedir? izleyiciler nasıl? Nasıl bir diyaloglar var? Nasıl e, yapılar ve ağlar var? Bunu gözlemleme şansım oldu. E, o yüzden aslında biz sadece 10 günlük bir hani festival yapma gibi bir ee, senede bir bir faaliyete başlamadık aslında. Hani hep arka planda sene içerisinde yayacağımız etkinliklerimizle birlikte hani bir, bir platforma doğru nasıl evrilirizi soruyoruz ve hala araştırıyoruz. O yüzden Airwaves dans buluşması çok iyi bir örnek oldu. Akabinde e, Bulgaristan Dans Platformu'nun buluşmasına katıldım. E, orada işte yani 25 senedir e, festivallerini sürdüren e, Kurumlar var. Hı hı, Siz hı, çok hı. iyi biliyorsunuz zaten. Ya da e, yapı, yapılarını, bu değişim programlarını senelerdir sürdüren kurumlar var. Biraz e, bu nasıl mümkün? Orada nasıl dinamikler var? Nasıl bir ekoloji içinde bu e, gerçekleşiyoru da bir yandan araştırarak, öğrenerek hı hı. gelişiyor ve gelişecek diye gözlemliyoruz. Yok, yani Bizim de geçmişimizde dans günleri ya da dans festivalleri yapmışlığımız var ama e, ağırlığı hep başka bir şeylere vermek zorunda kalıyoruz ve aslında e, gerçekten bu işle ilgilenebilecek ve sadece buna kafa patlatacak insanlara bence dans camiamızın çok ihtiyacı var. Evet. Ben şöyle sormak istiyorum Duygu e, sen bir şey demeyeceksen. Atölye katılımcılarının e, kimler olduğuna dair yani daha dans heveslileri mi, dans öğrencileri mi Yoksa gerçekten duymuş ve gelmiş, hiç bu dünyadan haberi yok ve bir anda bir doğaçlama atölyesine girmiş. Nasıl bir, kimler var bu atölyelerde? Şu ana kadar gazlandığım kadarıyla aslında saydığın her kesimden kişiler var. Yani daha önce hiç deneyimlememiş ve ilgisi olan bireyler de katılıyor. Dans öğren, dans okuyan öğrenciler de, tiyatro okuyan öğrenciler de geliyor aslında. Biz birazcık o alanı da geniş gözetmeye ve geniş tutmaya çalıştık. Yani daha profesyonellerin odaklanabileceği atölyelerde açtık. Daha herkesin katılabileceği bizim hemzemin dediğimiz, hemzemin dans dediğimiz bir alanda oluşturduk. Bütün etkinlikler ücretsiz tabii ama daha e, takip edenlerin aslında geldiği ya da birbirlerinden duydukları e, şekilde geri takip etmeleri sonucunda da gelişiyor. E, ancak e, o rastlantısallık ve karşılaşmaları da görüyoruz. Onlar da çok güzel oluyor. Mesela e, Stephanie Miracle e, Amerika'dan katılan dansçımız e, aynı zamanda Gabi'nin e, Hoist adlı e, sürecinde de yer aldı. Yani festivale gelen dansçılar da festivalle gelip e, burada işleten üreten iş, için işinde de yer alıyor. Şimdi bu karşılaşmalar, bu buluşmalar e, çok, e, evet. e, çok e, evet. benimle geçiyor. Bildiğim, bildiğim kadarıyla da tanıdığım tüm dansçılar şu anda zaten e, provadalar. <gülüyor> evet. Ya festivalde provaları var ya gösterileri var evet. ya mekanlarını açıyorlar. Yani bir taraftan Niran'ın dediği gibi sen anlatırken bir yandan sandviç taşıyordum. Şimdi işte programa hazırlıyorum, radyo programındasın. O heyecan bana yani benim içimi gıdıkladı. Yani çok e, yaptığımız daha önce yapmaktan da çok keyif aldığımız bir şey. Ama artık yeni kuşaktan, yeni nesilden birilerinin bir araya gelip bunu devralıyor olması, bunun sorumluluğunu taşıyor olması da ee, çok yani bilmiyorum benim için çok keyif verici Tabii İstanbul'da sürdürülebilir evet. olması çok önemli ee, evet. ben tam bu noktada şeyi soracağım aslında bunun sonuçta maddi bir sürü yükü var bunun sürdürülebilirliğini e, bu sene nasıl sağladınız ve ileriye dönük var mı fikirleriniz Tabii paylaşmak isterim hatta konuda öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum e, çünkü her anlamda çok destekli İçisiniz bizlere hem e, sözlerinizle hem varlığımızda hem de mekanımızda açarak e, bu sene İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından e, bize e, bir destek sağlanıyor organizasyona dansçıların e, buradaki e, buraya gelebilmesiyle ilgili e, onun bunun yanı sıra e, Göte Enstitü İstanbul e, sanatçı desteği sağlıyor bizlere e, yine e, İsveç Başkonsolosluğunun da destekleri bizlerle birlikte. E, mekanlar e, yani inanılmazlar. Yani e, hem teknik anlamda da çok bizim neler birlikte yapıyor yapıyoruz her şeyi ve uzun zaman sonra e, olanlara tekrar e, bir dans festivelinin giriyor olmasından dolayı da çok bizimle aynı heyecanı paylaşıyorlar. E, mekanlarımızda da Akbank Sanat, Arter, e, Hopal Kazar katı çağdaş Dans Sanatçıları derneği, Çıpakaklar Dans Company, Plus Space East. Ee, yine şehir tiyatroları, şehir hatları, Müze Gazhane gibi mekan destekçilerimizle e, oradaki e, o kısmı da öyle yürütüyoruz. Iti, iti Lokal e, bize şahane sandviçler ve yemekler hazırlıyor. Uludağ içeceklerimizi veriyor. E, Reflect e, bizim bu çantalarımızı ve benim şeyler yapıyor. Aslında bir takım e, İştrakçilerle birlikte bu mümkün oluyor ee, ve as, yani e, bu iştrakçilerle olan işbirliğinde de e, aslında çok farklı dinamikler var. E, biz bir anda daha küçük küçük fakat <gülüyor> başlarız diye düşünürken bir anda böyle bol e, iştrakçılı ve e, çok mekanlı bir festivale dönüşmüş oldu e, ve e, bunun e, aslında bu süreçte de çok e, öğretici oluyor kendi dilimizi e, bulmak ve e, buradaki diyalogları keşfetmek açısından. Evet, e, büyük olasılıkla pardon araya girdim ama bu festivalin sonucu yani siz tamamladığınız zaman bu <gülüyor> coşku dolu 9 günü e, arkasından gelecek değerlendirme zamanı, bütün ekibin bir araya gelişi herhalde sizin önümüzdeki yılın işte haritasını, yol haritasını bulmanızda Neler işe yaradı, neler yaramadı. Zaten bir yapması keyifli. Bir yaptıktan sonra onu değerlendirmesi, yenisini oluşturması keyifli. Büyük olasılıkla yani senin katıldığın ve gözlemlediğin diğer buluşmaların dışında sizin en büyük yol haritanız kendi tecrübeniz olacaktır diye düşünüyorum. Çok bana, az kaldığı için bu bana şey tırlattı, pardon. pardon. Şey biz bu yaz kampları yaptığımızda çıplak ayaklarla 12 gün diye başlamıştık. Sonra çıplak ayaklarla 10 gün, sonra 9 gün. Şimdi çıplak ayaklarla 7 gün yapıp hatta bir günde off veriyoruz. Hani ya biz nasıl yapmışız 12 günü diye hani hep şaşırıyoruz. Uh -huh. Sizde de böyle bir şey oldu mu Damla? Yani 10 gün festival mesela sana da çok geldi mi yoksa hani... Ne düşünüyorsun bu konuda? <gülüyor> um, bu Tam konuda gidesin gidip... şu anda festivalin o yüzden merak ediyorum. Evet, evet çok güzel çok teşekkürler. Ya bu konuda aslında impulsans gibi e, dünyadaki farklı festival örnekleri bizi çok heyecanlandırıyor. Mesela müzeler meydanına kurdukları o performans alanını. O yüzden özellikle sahneyi mesela ve art time tercih etmemiz yani aldığımız ilhamları buraya uygulamaya e, çalışıyoruz. Bazıları çok güzel işliyor, bazıları işlemeyebiliyor ee, aslında bu 10 gün dolu dolu o evet festival havası yaşanıyor orada başka bir şey bitiyor orada bir atölye başlıyor harika ama hem lojistik olarak hem bizim tarafımızdan hani hı hı. E, biraz daha biraz daha nefes araları mutlaka ihtiyaç oluyor ihtiyaç oluyor ee, ama bence e, pandemiden de sonra ve aslında seneler sonra da böyle bir anda e, şey gibi düşünüyorum ben bunu bir konfetinin patlaması gibi yani bir anda böyle şey patlıyor ve e, onun arkasında kurulan çok güzel ağlar ve ilişkiler e, var şimdiden görüyorum e, bir masanın etrafında birbirini uzun zamandır görmeyen ...ve başka ülkelerde tanışmış dansçılar uzun zaman sonra İstanbul'da buluşuyor tekrar. Evet, yani ben daha geçen gün bizim stüdyoda çok uzun zamandır görmediğim dansçı arkadaşlarımla... ...Çıplak Ayaklar Stüdyosu'nun önünde karşılaşıp sohbet etmenin, işte provalarını seyretmenin keyfini yaşadım. O hani ben e, bir şekilde bu verdiğin örneğe ikinci bir örnek olsun. Şimdi bizi şu, şu ana kadar dinleyenler desel ki festival daha 3 gün devam ediyormuş hiç de görmemiştim duymamıştım acaba programı nasıl nereden giriyorlar bize birkaç böyle web siteniz instagram hesabını söylersen açık radyo dinleyicileri de İstanbul'da olanlar bir yerlerden bu ücretsiz gösterileri takip edebilirler. Tabii ki de. Ondan önce ben çok kısa şey söylemek istiyorum. Tam da aslında önemsediğim şey bu karşılaşma alanları, karşılaşma anları ve o, oradan e, bir bir arada e, olabilmek ve e, umuyorum ki e, bu bir bu izlenilen e, görü, görülen performanslar ve deneyimler sonrasında da bir e, kritik Oluşturabilmek bu konuda konuşulması, bu konuda daha fazla yazılması, daha fazla dansın konuşulması bizim için çok önemli. Ve bizi Instagram'dan ImproDanceFest sayfamızdan takip edebilirler öncelikle. Bütün etkinliklerimiz ücretsiz www.improvisationdancefestival.com com adresinden de etkinliklerimize girip kayıt yaptırabilirler. Ee, biz önümüzdeki üç gün boyunca 17, 18, 19 Haziran'da bize gazetene olacağız. Sabah başlıyoruz hem zemin dans dediğimiz e, herkese açık atölyelerle e, ardından oradaki kapalı alanları e, linolyum sererek bir dans e, stüdyosu alanına dönüştürmeye çalışıyoruz. E, orada birazcık daha ee, bu dans pratiği geçmiş olanlara yönelik e, atölyeler devam ediyor olacak. Sonrasında da e, tüm gün boyunca etrafta gezici performanslar. Ortadaki alanda e, yine performanslarımız devam ediyor olacak. Üç gün boyunca biz oradayız. Sabah'tan akşama kadar herkesi bekleriz. E, atölyeler dolu gözüküyorsa bile lütfen bize yazın. Çünkü bazen e, kayıt yapıyorlar biliyorlar veya alan aslında tahminimizden daha çok kişiyi kapsayabiliyor. O yüzden biz mutlaka bunu söylüyoruz. Oradayız ve bekliyoruz sizleri de. Harika. Yani artık programın sonundayız. Damla senin eklemek istediğin program kapanmadan başka bir şey var mı? Şöyle söylemek istiyorum. Aslında yani yapmaya çalıştığımız şey um, um, biraz <gülüyor> duygusallaştım galiba. <gülüyor> He. E çok yoğun bir döneminde. Evet, çok yoğun. Ve bir şey söyleyeceğim. Dans da o kadar yoğun bir şey ki e, onunla hemhal olmak çok güzel bir duygu. Bildiğimiz bir duygu. Benim bildiğim bir duygu ve He. mükemmel bir şey. Evet, aynen. Evet şunu paylaşmak istiyorum hani böyle bir şeyler yazılıyor çizil bir şeyler dönüyor bir şeylerin duyulup değil yaşanılıp Aslında yorumlanmasını gönülden ekip olarak arzlıyoruz Çünkü biz hani başından sonuna kadar şu an için tamamıyla gönüllülük esasıyla aslında Devam ediyoruz ee, ve yani kurumların, sizlerin destekleriyle de gerçekten hani büyük büyük bir şey oluyor. Yani hem program, hem e, belki birçok kurumun e, ya da birçok e, şu an içinden geçtiğimiz zor dönemde e, çıl, belki tırnak içinde çılgınlık gibi gözükebilecek bir evet. e, e, ortamda bunu yapıyoruz. Belirli e, riskler alarak ama biz yaptığımız için hep beraber olduğumuz için çok mutluyuz ve bir kısa da aslında ekibi de saymak istiyorum. Tabii ki çok çok önemli bizim için ekip arkadaşlarımız da Esma Akın, Gonca Gümüşayak, Semih Hazal, Erkanak Bulut, Pınar Bektaş, Serilak Soy, Pırıl Gündüz, Erkanak Bulut, Onur Topalçura. Sümer, Utku Kara, Güray, Sergen Tertemiz, Doğan Kemal Sevindik, Ayhan Malkoç, Gamze Çehreli. Böyle aslında güzel bir ekibimiz var. Teknik tarafımız, grafik tarafımız, ko koordinasyon tarafımız da dahil olmak üzere. Bir de biz de tabii yol boyunca danış danışmanlarımız da, danışmanlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Farklı disiplinlerden ...danışmanlarımız oldu. Kimisi bize hani organizasyon nasıl e, yürütülürle ilgili bir takım bilgiler verdi. Kimisi birazcık daha e, kürasyona yönelik e, bilgiler vermiş oldu. E şöyle hızlıca saymak istedim. Unuttuklarım varsa da çok teşekkürler. Gönüllüler harika. E, Çanakkale'den 18 Mart Üniversitesi'nden öğrenciler geldi... Farklı e, yani şehirlerden öğrencilerin geliyor olması, katılıyor olması çok güzel. Onlar da atölyelere katılıyorlar. Hep beraberiz. E, çok teşekkür ediyorum. Evet. Harika. harika. Programın sonuna geldik ama çok güzel oldu Damla. Durmandı konuğumuz. Festival Direktörü Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali gerçekleşiyor şu anda İstanbul'da. 10 Haziran'da başladı. 19 Haziran'a kadar devam edecek İstanbul'da. E, açık radyo dinleyenlerin de Sadece dinlemeye değil aktif olarak katılmaya parçası olmaya davet ediyoruz. Ee, teşekkürler tekrar Damla konuğumuz olduğun için e, iki hafta sonra çıplak ayaklarla dans programında görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.